Değerli dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümü ve biz yine huzurlarınızdayız. Bu bölümün başlığı Salih Amel ve Riya Virüsü. Bir zerre kir temizi kirletebilir. Bazen de ortaya konulan amel sırf başkalarına gösterme, duyurma gibi bir maksada matuf olmamakla beraber şahıs o ameli yerine getirirken amelin keyfiyetini derin gösterme gibi bir inhirafa kendini kaptırabilir. Mesela şahıs yalnız olduğu bir yerde namaz kılarken tadile erkana riayet etmeden onu geçiştiri vermektedir. Öyle ki bir kere dahi Sübhane Rabbi el -azim, Yüceler Yücesi Rabbimi tenzihü takdis ederim deyip demediği anlaşılmayacak şekilde rükûha gitmesiyle kalkması bir olmakta rükûdan kalktıktan sonra da tam doğrulmadan hemen secdeye gitmektedir. Secdedeki hali de rükûdan farklı değildir. Halbuki fukuhadan bazıları en az üç defa her harfin hakkını vererek tas tamam bir şekilde Subhane rabbiyal a'la tenzihu takdis ederim yüceler yücesi Rabbimi diyecek kadar secdede durmayı secdenin eksik olmaması için gerekli görmüşlerdir. Şimdi yalnız bulunduğu zaman bu şekilde bağışlayın. Süp süp diyerek rükû ve secdesini geçiştiren bir insan, başkalarının yanında özene bezene namaz kılıyor gibi bir tavır içine giriyorsa, hadisin beyanıyla o şahıs, gizli şirk kokan bir davranışta bulunuyor demektir. Evet, o tür davranışlara şirk bulaşır. Çünkü orada Allah ve rıza ilahi İlahi mülahızası gözetilmemiş, Aksine başkalarının hoşnutluğu nazarı itibara alınmıştır. Halbuki dışa akseden derinlik kalpte varsa bir kıymet kazanır. Yoksa kendini beğendirmeye yönelik derin görünme çok tehlikeli bir durumdur. Ve Hafizan Allah kişi mümin de olsa onun defterine bu bir şirk ameli olarak kaydedilir. Halbuki Müslümanlık temelde insanları şirkten kurtarmak için gelmiş, ilahi kanunlar mecmuası bir nizamın unvanıdır. Burada bir kez daha ifade edelim ki, Allah Celle Celaluhu, Allah olduğu için mabut, mahbub, maksut ve matluptur. Yoksa ibadet edildiği için Allah değildir. Dolayısıyla bütün mülahazaların zatına bağlanarak, kulluk edilmesi ve bu kulluk vazifesinde hiçbir şeyin o zat-ı alaya ortak koşulmaması onun hakkı biz kapı kullarının da vazifesidir. Bu vazifeyi yerine getirirken başka mülahazaları işin içine katmak o işi kirletmek demektir. Konuyu hülasa edecek olursak sorunuzun cevabını insanların farklı seviyelerdeki durumlarında bulmak mümkündür. Yapılan, yapılmaya çalışılan ibadet ve hizmetlerde sadece ve sadece Cenab-ı Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu mülahazaya alma, her halükarda kulluk borcunu tas tamam yerine getirme gayreti içinde olma, ve hatta acaba ihlasa zıt bir kısım düşüncelerle kulluğumu bulandırıyor muyum? Düşüncesiyle tir tir titreme hali var ki, bu mü'min olarak hepimizin ulaşmak istediği bir ufuk olmalıdır. Bir de Allah'ın rızasını bırakıp başkalarına şirin görünme, maşallah, Allah dedirtip, irtifat ve alkış beklentisi içinde olma gibi bir halet-i ruhiye vardır ki, bu da hiç şüphesiz mü'mine yakışmayan, şirki ismam eden çirkin bir haldir. Allah için yapılan her şey, Kur'an-ı Hakîm'in ifadesiyle söyleyecek olursak Tayyip olmalıdır. Tayyip olanın içine habis olanın zerresini bile karıştırmamak iktiza eder. Çünkü o bir zerre kir, temiz olanın da kirlenmesine, belki de tefessüh ederek çürüyüp gitmesine sebebiyet verecektir. Bu ise nefis ve şeytanı sevindirmekten başka bir şey değildir. Mü'minin gayesi ise onları değil, Allah'ı hoşnut etmek olmalıdır. Ve bir soru daha. Kur'an-ı Kerim'de inananlara amellerini Allah'a, Resulüne ve müminlere arz edecek gibi yapmaları emrediliyor. Yapılan amellerde müminlerin nazarı itibara alınma mevzunu nasıl anlamalıyız? Bu konuyla alakalı Tevbe Suri Celilesi'nde iki ayeti kerime geçmektedir. Bunlar peş peşe iki sayfada yer alırlar. Bunlardan birincisi: Veseyyar Allahu aleykum ve resuluhu, thumma turadduna ila alimil gaybi veş şehadeti feyunebbiukum bima kuntum ta'malun. Yapacağınız her şeyi Allah da, Resulü de görüp değerlendirecek. Daha sonra da gizli olsun, açık olsun, her şeyi bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz şeklindedir. Sizin bahsettiğiniz ayetse hemen peşindeki sayfada gelir. Ve kulü amelu fe Allahu amelekum ve resuluhu vel mu'minuna ve seturaddune ila alimil gaybi veş şehadeti fe yunbi'ukum bima kuntum ta'malun. De ki, amel edin. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de görecekler. Sonra gizli ve açık her şeyi bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. O da yaptığınız her şeyi bir bir sizin önünüze çıkaracak, karşılığını verecektir. Görüldüğü üzere ikinci ayette Mü'minler kaydı da yer almıştır. Bu ayeti kelimelerdeki hitap, hem imkanları olduğu halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte cihada iştirak etmeyen, etmemekle birlikte değişik bahane ve mazeretlerin arkasına sığınan münafıklara hem de cihada katılmak isteyip de değişik sebeplerle katılamayan ancak bu durumdan pişmanlık duyup tevbe eden mü'minlere yöneliktir. Dolayısıyla burada birinciler için bir tehdit, ikinciler içinse bundan sonra yapacakları salih ameller açısından bir teşvik vardır. Tabii ayet-i kerimelerin evvel emirde onlara yönelik olması, bu ayetlerde bizim hissemiz olmadığı manasına gelmez. Netice itibariyle her iki ayet-i kerimenin de inananları ihsan ve itkan ufkuna çağırdığı açıktır. Bildiğiniz üzere ihsan, Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk yapmaktır. Biz onu görmesek bile O bizi görmektedir. İtkan da yapılan ameli salih bir şekilde, yani kusursuz ve arızasız olarak yerine getirmeye denir. Aslında itkan, vicdandaki ihsan şuurunun lazımı bir neticesi gibidir. Bu katiyen başkaları görsün de beğensinler manasına gelmez. Aksine siz amellerinizi Allah, Resulü ve müminlerin teftişine arz ediyor gibi halisane ve sapasağlam yapın. Yapın da Allah, Resulü ve Mü'minler ister bu dünyada isterse ahirette o amelleri gördükleri zaman takdir etsinler manası vardır. Yani Allah ve Resulü sizin amellerinizden hoşnut olduğu gibi Mü'minler de o amelleri görme imkanına kavuştuklarında Maşallah bin barekallah namazı, orucu, zekatı, tevazu ve mahviyeti Hudû ve huşûûyla ne derin bir kulluk gerçekleştirmiş, ifadeleriyle takdirlerine dile getirebilsinler. Evet, orada sen yoksun, amelin var. Öyleyse koy arızasız, kusursuz, salih amellerini ortaya. Kendin de bir kenara çekiliver. Allah ve Resulü beğendiği gibi, inanan kullar da beğensinler o amelleri ve işte Cenabı Hakk'a karşı böyle kulluk yapılır desinler. Yoksa insanlara beğendirmek kastı ve maksadıyla bakırı altın gibi göstermeye kalkışma. Elbette ki rızayı ilahi istikametinde yapacağın işleri altın gümüş kıvamında yapmaya çalış. Zira ötede altına gümüşe değer veriliyor ama Zinhar bakırı altın gibi göstermeye çalışma Çünkü sen bir bakır ortaya koyup da üzerine Reşat mührü bile bassan O yine bakır, yine bakırdır Evet değil Reşat mührü O bakırın üstüne Fatih, Selahaddin, Abdülhamid mührü de vursan O yine bakır, yine bakır, yine bakırdır